و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا استنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم امين Bazı kardeşlerimizin iman eden ancak iman ettiği esasları araştırmak, tahkik etmek, bu konuda detaylı bilgiye ulaşmak isteyen kardeşlerimizden bazılarının soruları geldi bana. Birkaç gündür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 Haricilik, tekfircilik, radikallik gibi isimler vermişlerdir. Radikallik gibi isimler vermiştir. İşte biz duamızda ne diyoruz? Rabbim bize hakkı hak olarak göster. Bunun tam tersi de vardır. Ve erinel batıle batılen. Bize batılı da batıl olarak göster. İşte şeytan sağdan yaklaşarak size batılı hak gösterebilir. Demokrasiyi şura olarak gösterebilir.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 Firavun'un meclisindeydi orada yer alıyordu Biz de parlamentolara girebiliriz hem hatıp bin Ebi Belta kafirlere dost edindiği halde kafirlere e, veri edindiği halde Resulullah onu tekfir etmedi kab eşrefe Neşref'e suikast düzenlendi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 Peki bunun yararı ne? Bu sadece fitneyi alevlendirmektir. Bu sözde İbn-i e aittir. Bu sözde kime aittir? İbn-i e aittir. Yani tekfirin ne faydası var? Tekfir etmenin ne gereği var? Bu, onların bu iddialarına karşı biz diyoruz ki bir İnnet tekfir lehu faydetani azimetani Muhakkak ki tekfirin büyük iki faydası vardır.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 Tağuta küfretmenin manası. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş canlı ders. Tağuta küfür küfretmenin manası nedir? Ve me yekfur bit tağut. Kim tağutu inkar ederse. Tağuta inkar etmenin manası bir. Onun, ondan teberri etmendir. Ondan teberri etmendir. İnsan olsun, cin olsun, taş olsun.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 İbn-i Kayyım rahmetullah, zimmet ehline getiren şartların tamamı onlarla Müslümanların farkını ortaya çıkarmak içindir. Bunlar ise giyimde, tıraş şeklinde, binekte ve diğer konulardadır diyor. Diğer konulardadır diyor. Allah subhanehu ve teala, Enam suresinin 55. ayetinde, suçluların yolu belli olsun diye biz ayetlerimizi böyle uzun uzun ne yaptık? Açıkladık diyor. Ayetlerin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 anlatmıştır diyor İbn Kayyim Rahmetullah. Ömer bin Hattab şöyle diyor. İnsanlar cahiliyyeyi bilmeden İslam'da yetişirse İslam'ın ilmekleri birer birer sökülür. Yani cahiliyyeyi tanımazsanız, kafiri, küfrü, şirki tanımazsanız İslam'ın ilmekleri tek, tek tek tek tek tek nedir? çözülür diyor Ömer bin Abdül e, Ömer bin Hattab. Yine İbn Kayyim devam ediyor. Bu söz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 Allah Subhanahu ve Teala'nın verdiği hükmü vermek imanın ve İslam'ın alametidir. İbn Hazm diyor ki: Eşyaya dair Allah'ın vermiş olduğu ismin dışında bir ismi vermek kimseye caiz değildir. Dikkat edin. Allah Subhanahu ve Teala meleklere dedi ki: Bu eşyanın bu eşyanın isimlerini bana haber eder misiniz? Melekler bunu bilmiyordu. Ne dediler? La ilme lenâ illâ mâ 'allemtenâ.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 isimlendirmekle mükelleftir. Bu aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın nesidir arkadaşlar yoludur. Bu aynı zamanda uymaz uyumakla tabi olduğumuz İbrahim Aleyhisselam'ın yoludur. İbrahim Aleyhisselam ve kavmi ne demişti? Ne demişti? Kat kum usvetun hasenatun fi İbrahim ve'l-lezina ma'hu. Allah Subhanahu ve Teala Nümtaina suresinde İbrahim'de ve beraberinde bulunanlarda sizin için çok güzel örnekler vardır. Peki nedir o örnek? İzkalû hani demişlerdi ki kavmihim kavimlerine inna burâ'a biz sizden beriyiz. Ve mimma ta'budûne min dunillah. ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan da biz beriyiz demişlerdi. Bakın önce sizden beriyiz, sonra da sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz putlarınızdan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 Fıkıh usulünün konusudur. Fıkıh usulünde vada'i hükümler vardır. Vada'i hükümler, vada'i hükümler Allah Subhanahu ve teala'nın bir şeyi bir şeye mani kılması veya sebep kılması veya şart kılmasıdır. İşte Allah Subhanahu ve teala cehaleti cehaleti ne yapmıştır? Tekfire mani kıldığı için cehalet özrü vada'i hükümlerin konusudur. Hangi usul kitabını açarsanız açın. Cehaletten için der ki,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 Rafıziler diyor ki burada Bakaratan kasıt Ayşe'dir diyor. Ayşe'yi kesmenizi emretti. Onlar da tevil ediyor. Bu tevil Arap dil açısından uygun olmadığı için, tevile gitmek adına bir zaruret olmadığı için kişiyi meşru mazretli yapacak bir tevil değildir arkadaşlar. Nedir? Bir tevil değildir. Mesela tevilin sarih naslara muhalefet etmemesi gerekir. Sarih naslara muhalefet etmemesi gerekir. Ayette diyor ki sizi biz yarattık. نَحْنُ حَلَقْنَا halak, inna halakna diyor. خَلَقْنَا biz yarattık. Adam dese ki, خَلَقْنَا cemî sigasıdır. Demek ki yaratıcı bir değil, birden fazladır. Bak, خَلَقْنَا ne demek? Biz yarattık, Cemi sigasıdır. İkiden fazla varlığa işaret, zamir,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 Kur'an'ı ve ahiret ile ilgili diriliş, cennet ve cehennem gibi konuları tevil edenlerin tevili kesinlikle kabul değildir. Arkadaşlar, İrca ehli tevil meselesinde Kodeme bin Mazun'un olayını getirirler. Derler ki, Kodeme içki içmeyi helal gördü ama tevil olduğu için müşrik olmadı. Ama aynı irca ehli zekat vermeyi bir ayete dayanarak ve ayetten teville çıkarak, Hazreti Ebubekire Bekir'e zekat vermeyen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 İkrah engelinde başka bir derste inşallah ne yapalım? Başka bir derste anlatalım. Buraya kadar anlattıklarımızı özetleyelim. İrca ehli her zaman muvahhidleri siz kaydesiz ve kuralsız tekfir ediyorsunuz. Tekfirin engellerine riayet etmiyorsunuz demekle suçlarlar. Aslında tekfirin engellerine en çok riayet eden muvahhid.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 ve diğerlerinin şirki ve küfrü apaçıktır. Teşrihi yetkisini Allah'tan alıp üç beş senede bir herhangi bir partiye verenlerin şirki apaçıktır. Apaçık şirki olanlara tekfirin engellerini getirmek ise hidayet değil dalaletin ta kendisidir. Tekfirin engellerini getirseniz bile hata engeli yoktur çünkü hata yapılmış yani istem dışı yapılmış bir fiil yok. Cehalet engeli yok.